Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz, ben Canan. Ben Deniz. Bu programda e, şiddetsiz iletişimin e, hayatın içinde nerelerde kullanılabileceğini araştırıyoruz bir süredir. E, Canan'la birlikte hayattan örneklerle. O nedenle de bu yayın döneminde Surahart ve Victoria Kindle Hudson'ın Saygılı Anne-Baba Saygılı Çocuk kitabının izinden... Ee, konuşmaya başladık. Canan, ebeveynlik konuşmaya başladığımızdan beri epeyce bir mimozayla kendi çocuğunla ilişkini düşünmeye, daha tekrar düşünmeye, tekrar tekrar düşünmeye başladın. Nasılsın? Evet, e, nasılım? Yani, ben şiddet iletişimle tanıştığımda Mimoza 8-9 yaşlarındaydı. E, şu anda 19 hatta Ocak'ta 14 Ocak'ta 20 yaşına girecek. Sürart kitabında söylüyor. Yani bir 18-19 sene süren bir yolculuk bu diye. Çok şükür ki belli yaşlarda bunu söylüyorum. Onun ergenliği benim menopozum. Eşimin o andropozunu <gülüyor> şimdi iletişim sayesinde böyle hafif atlatabildik. Sürart'ın ve Victoria Hudson'ın da çok güzel alıştırmaları ve e, sözleri var. Sanki böyle pusula gibi. E, sana çok e, destek oluyor. Bu işbirliği yani evdeki işbirliği bazı şeyleri doğal olarak bilmeden yapmışım. Bazı şeyleri de şimdi, şimdi desteğiyle yapmaya çalışmışım. Onu fark ediyorum. Tekrar bu programları yaparken, yayınlarken yani işbirliği çocukla işbirliğine çok önem veriyor. Daha önceki programlarda da bu işbirliğini konuştuk. Ama aynı zamanda e, işbirliği, e, karı koca arasındaki işbirliği de çok önemli. Anne baba arasındaki işbirliği de çok önemli. E, bazen e, görüyorum etrafımda. Yani ben çok şanslıydım. E, eşim bana çok destek oldu ama ben de ona onu bıraktım. yani Ona güvendim. Ama... E, bazı arkadaşlarımdan görüyorum veya şimdi genç annelerden de görüyorum yani o kadar çok her şeyi üstleniyorlar ki çocuğun bakımı sanki annenin görevi gibi ve bir müddet sonra tabii bir yerden sonra bir sıkıntı çıkıyor çünkü çok kolay bir şey değil çocuk bakmak eski zamanlarda evlerde kayınvalideler, anneler hep destek olurmuş. Tekrar o şeye dönmek çok güzel olabilir belki. Gerçekten destek istemek ve destek almak ama bunun da bir hani alanına da sahip çıkmak. Hani Her zaman destek çok güzel ama sen de kendi alanını koruyabileceğin bir şekilde destek istemek. Hep beraber çocuğu büyütmek çok güzel. Çocuk için de çok güzel. Yani işbirliği derken daha büyük anlamda işbirliği benim gözümde canlanıyor. Çocukla da işbirliği yapmak, çocuk büyüdükten sonra üç işte dört yaşına geldikten sonra belki onun da bir birey olduğunu fark etmek. Yani hep söylüyoruz çocuk kimliğinin dışında onun da ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu, işte destekleştirmen bizim her zaman sorduğumuz ne hissediyorsun, neye ihtiyacın vardı. Çocuğumuzla da bu bağlantıyı kurabilmek çok değerli bir bilgi. Teşekkür ederim e, sorduğum soruyu böyle e, bütün kırılganlığını e, cevapladığın için. Şimdi e, Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk kitabının başında Sura Hart diyor ki bu kitap e, bir şiddetsiz iletişim kitabı değildir aslında bir ebeveynlikle ilgili ipuçları tüyolar taşıyan bir kitaptır. Şiddetsiz iletişimde e, bunun e, çok önemli bir kısmıdır diyor. Ve Marshall Rosenberg'in kitaplarında görmediğim bu kadar netlikle en azından görmediğim işbirliğinin yedi anahtarı bölümüne başlıyoruz şimdi konuşmaya. Bu bölümde e, anne babaların e, evlerini hatasız bölge olarak e, kurgulama becerilerine adım adım geliştirmelerine katkıda bulunacak ipuçları sunuyorlar. E, biz birinci anahtarı konuşmaya başlayalım diye düşündük senle bugün değil mi? Bir amaçla ebeveynlik etmek. Evet, Hatasız Bölge'yi geçen iki programda Sürahart'la röportaj yapmıştık. Orada özellikle belirtmiştik yani kim yargılamadan, suçlamadan, eleştirmeden nasıl bir ortam yaratabiliriz ev içinde diye. Hatta onunla ilgili de No Folsom oyunundan da bahsetmiştik. Bana bu çok hoşuma gidiyor bir şey bu. Hatasız Bölge evin içinde olmasa bile yani her yerde yaratabileceğimiz bir şey iş yerinde de yaratabiliriz ilişkilerimizde de yaratabiliriz yani suçlamadan, eleştirmeden, karşılaştırma yapmadan, yargılamadan nasıl beraber birlikte yaşayabiliriz. Buradan da hep şeye bağlanıyorum ben. Neden şiddetsiz iletişim? Yani niyetin ne senin? Yani niyetle bağlanıyorum. Yani en mühim şey sen nasıl bir insan olmak istiyorsun ve ilişkilerinde ki niyetin ne, değil mi? Niyet her zaman şeles iletişimin mihen taşı mı diyelim? bana böyle yol gösteren bir şeydir ya evet niyetim ne benim benim karşı haklı olmak mı istiyorum her, yani değil mi? her şeyi ben mi bilmek istiyorum bir bilen anne olmak istiyorum bir bilen ebeveyn bir bilen patron mu olmak istiyorum yoksa işbirliğimi mi istiyorum hayatımızı güzelleştirmek mi istiyoruz zenginleştirmek mi istiyoruz barış içinde mi yaşamak istiyoruz yani ilk önce o niyette böyle bir netleşmek bana iyi geliyor bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun bu niyet konusunu ben seninle eş titreşim halindeyim <gülüyor> bu konuda Aynı şekilde kalbim titriyor buna e, Niyet beni de çok geliştiren bir şeydi Niyetimi fark etmek e, Çünkü şöyle bir şey fark ettim Niyetimi fark ettiğimde Mesela çok e, yaptığım işle uyumlu olması bile ihtiyacımı fark etmeye başlayabiliyorum Yani şöyle bir şey olabilir e, Bana iyi anne desinler ...diye bir eylem yapıyor olabilirim. Bunda bir tuhaflık yok çünkü... ...zaten öyle yetiştirilmiş olabilirim. İşte anne olarak... Tak, e, b, b, b, ...beğenilmek istiyor olabilirim. Bu beğenilme haline baktığım zaman... ...niyetime baktığım zaman... ...takdir ihtiyacım bulduğumda... ...bir şey değişiyor. Takdire ihtiyacım var dediğim zaman... ...o zaman bu takdir ihtiyacımı karşılamak için... ...dünya kıtlık yeri olmaktan çıkıp... Bambaşka eylemler yapabilmeme alan açıyor. Bana o yüzden niyet çok kıymetli geliyor. Bir bilmiyorum. bolluk değil mi orada? Bir bolluğa bir... çıkıyorum çünkü <gülüyor> eğer... Yani şeyde bir tuhaflık yok. Hepimiz insanız. Yani bana e, bravo desinler diye bir şey yapıyor olabilirim. Aynı zamanda yaptığım şey dışında başka bir yol açılabilir. Yani eğer takdir ihtiyacımı fark edersem. Ebeveynlikte. de... E, Şimdi birinci anahtarda bir amaçla ebeveynlik etmek diyor Bununla ilgili konuşmaya başlamadan önce Niyetle ilgili bir şey daha var aklımda Canan Niyet benim şiddetsiz iletişimi seçip seçmememi de belirleyecek bir şey Yani biz şimdi şiddetsiz iletişim konuşuyoruz Benim hem seminerlerde hem hayatta hem radyoda çok dikkat etmek istediğim şey Bundan sonra bu doğrudur Diğer her türlü iletişim biçimi yanlıştır gibi e, bir yere varmak için e, hakikaten e, hiç istemem bu konuştuklarımızın yorumlanmasını. Seçebilirim. şiddetsiz iletişimi de seçebilirim. Hakikaten dediğin gibi niyetimle nasıl bir ev ortamı yaratmak istiyorum? Çocuğumla nasıl bir ilişki kurmak istiyorum? Hayatla nasıl bir ilişki kurmak istiyorum? Burada şiddetsiz iletişim. ...benim şefkatli bir akış için alet çantama koyabileceğim kıymetli bir araç. En azından benim ve senin de biliyorum hayatını zenginleştirdiğini biliyoruz. O yüzden niyet çok kıymetli, evet. E, geçen gün e, Stefan'la konuşurken... E, ...şimdi onu hatırladım, Marşan'ın bir kitabında yazıyordu... ...Stefan de onu bana hatırlattı, sen de var mıydın bilmiyorum. E, Şiddetsiz iletişim sanki e, bir nehir var ve o nehirde... ...karşı tarafında gitmek istediğin yer... ...olmak istediğin yer... Ee, ...ama şiddetse şimdi oraya gitmek için... ...kullandığın bir sal... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ...o bir alet çandısı da diyoruz... ...ama o sala binip ondan gidebiliyorsun... Bu da bunun için çok hakikaten... ...şu anda gözlerim bile doluyor... ...çünkü böyle bir imkan var... Ee, ...bunu kullanabilmekle ilgili... E, ...tabii ki zaman içinde... E, ...biraz daha... Te ...tecrübe kazanıyorsun... Hep niyetini hatırladığın zaman ya benim niyetim bağ kurmak, çocuğumla bağ kurmak, eşimle bağ kurmak, seninle bağ kurmak. O zaman ben seçim yapabilirim. Ya o, o kadar güzel bir güç ki o seçim yapabilmek. Hani bazen ya ben bunu söylesem ne olacak, söylemesem ne olacak dediğim zamanlar oluyor. Yani bu ilişkimize bunun ne katkısı olacak? <gülüyor> öyle bir an gelir ya böyle ne katkısı olacak ki şimdi ben bunu denize söyleyeyim diye düşünebilme anı artık beni yavaşladığım için oluyor. Eskiden hiçbir şey düşünmeden farkında olmadan cevaplar veriyordum. Ve karşı tarafı hiç gözetmediğim hakikiydim belki. Hakiki olmak da çok önemli şiddetsiydi şimdi. Hakikiydim belki ama karşı tarafı hiç gözetmiyordum. Şimdi yani durup onunla ilgili bir seçim yapabilirim. Bu seçim yapabilme gücünü tekrar eline almak gerçekten çok böyle kıymetli bir şey. Yavaşlamak e belki de hep söylediğimiz. <gülüyor> evet. Ya, niyet. Yavaşlamak <gülüyor> dediğin noktada belki müziğe gireriz. Ha, olur. Olur. Gidelim. E, Nil Kara İbrahim e, Benden Sana diye şarkısını dinleyelim hep beraber. Hı. Karanlıktan gelecekler, önündeydi gelecekler, sarı sarı dişleri olacak, sivri pençeleri olacak. Yakalayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın. Ben sana koşmayı öğreteceğim. içinden gülmeyi öğreteceğim. Yalan Söyleyecekler Sözlerinden dönecekler Buzdan kalpleri olacak Acı sözleri olacak Yaralayacak sanacaksın Ama hep sen kazanacaksın Üstlerine gitmeyi öğreteceğim Düşünce kalkmayı öğreteceğim Bazen maya Utanmadan Üngür üngür Ağlamayı Sevgililer gelecekler Kalbini delicekler Ahu bakışları olacak Tatlı dilleri sanacaksın ama bazen yanılacaksın o an orada durmayı göstereceğim bu da geçer yahu öğreteceğim bazen de tam ortadan kırılmayı yere düşer Ne yapacaksın bakacaklar hep planları olacak hep bir başları olacak kırılacak sanacaksın ama hep sen başaracaksın içinden yanmayı göstereceğim kendini. Bir Yaşam Dilişi Destil Programı'nda e, ebeveynlikle ilgili anahtar, işbirliğinin anahtarlarını konuşuyoruz. Birinci anahtar bir amaçla ebeveynlik etmek diyor Surahart. Onunla biraz etrafında dolaşmaya başladık Canan'la birlikte. E, ebeveyn için can alıcı sorular diyor. Bir o soruları ben dinleyicilerimize duyurmak istiyorum Canan. Olur. <gülüyor> ebeveynlik yaparken sizin için önemli olan nedir? Neye yönelik ebeveynlik ediyorsunuz? Çocuklarınızla etkileşiminizdeki amacınız nedir? Evet, sizin için önemli olan nedir? Yani çocuğumun nasıl birisi olmasını istiyorum gibi bir anlıyorum. Ben nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyorum ee, ve işte programın ilk başında da konuştuğumuz gibi bu bununla ilgili niyetin nedir? Benim hep aklıma gelen şey mutlu bir çocuk olsun. E, aklımda olan şey mutlu çocuğu mutlu olsun. Kendine saygısı olan bir çocuk olsun. E, umut dolu olsun, sevecen olsun, şefkatli olsun. E, böyle başarılı olsun da gelen böyle arkadan arkadan gelen bir şey. Başarılı olsun ama başarılı olsun ne demek yani? Orası okullarda başarılı olsun, iyi notlar alsın gibi bir şey mi yoksa... ...hayatta duruşuyla ilgili bir başarımı Gerçekten istediğimiz ama genellikle bu okul başarısına o kadar çok... Kit ...kitleniyorum ki bazen... ...eskiden de kitlenmiş oldup ...belki Mimoza'yı zorladığım zamanlar olmuş mudur diye düşünüyorum ama... ...benim çok öyle okul, kendi okulda çok başarılı olmadığım... ...ve daha sonra hayatta daha başarılı olduğum gibi bir gerçek de var. Belki o da ona iyi gelmiştir... Ee, ...okul başarısını okulda belki daha yeni bir şeyler öğrenip büyümesini tercih ediyorum gibi bir şey. <gülüyor> Bu bana daha böyle oturan bir şey. Okuldaki başarısının şaysi, iyi notlar almak yerine okulda bir şeyler öğrenebilen bir çocuk. Yani kendini geliştirebilen bir çocuk belki niyet olarak söyleyebileceğim. Böyle olduğunda ne olacak? İçin neyi bilecek Canan? Güven, güven galiba ya, evet. Güven. Güven. İçin güven, <gülüyor> evet. güven ne de dolacak? De güven de Yani hayata güven. Evet, güven, güvenmek istiyorum. Hı. Önemli bir şey benim için. Korkudan gelen bir şey değil de yani o korku, endişe, kaygı, ay ne olacak bu çocuğun hali diye bir şeyimiz vardır ya <gülüyor> anne babalar. Ne olacak benim çocuğuma değil de yani güvenmek ya evet hayatta kalabilmek herhalde hayatta kalabilmesi için anne baba olarak neler yaptım Ay şunu da mı yapsaydım bunu da mı öyleseydim ve o kadar bir burada da söylüyor ya kitapta da öyle bir hıza giriyoruz ki işte okuldan alıp e, kursa yok oradan bilmem ne dersi bale dersi, müzik dersi Çocukla beraber olacak zaman bile kalmıyor bazen yani o kadar koştur koştur koştur eve geldiğin zaman <gülüyor> iki çift laf edecek bir alan daha önceki programlarda da söylemiştik yani bir aile zamanı etkinlik zamanı beraber sen çocukla yapabileceğin bir ritüel geliştirmek ne bileyim sabahları kahvaltı etmek veya ormanda yürüyüşe gitmek götüreceğin o kurslardan çok daha değerli o bağ kurmak için. Şimdi sen konuştukça benim aklımdan birkaç şey geçiyor. Birincisi bu başarıyla ilgili seminerlerde, eğitimlerde ebeveynlerle çalıştığımda bana şey diye soruyorlar. Başarı bir ihtiyaç değil mi Deniz? <gülüyor> değil benim dünyamda. Başarı bir strateji. Hep şeyi soruyorum. Belki bu noktada yani dinleyenlere de katkıda bulunur. Çocuğun başarılı olduğunda... İçim neyi bilecek? Sorusu çok kıymetli <gülüyor> o geliyor bana. Hı -hı. Başarılı olduğunu bildiğimde benim için ne değişecek? Bütün bu soruları verdiğin cevaplarla belki ihtiyaca ulaşmak mümkün. Ve o zaman hakikaten ne, sizin için önemli ne, olan nedir çocuğunuzu yetiştirirken diye soruyor ya Surahart... Belki o ihtiyaçla bağlanmak çok kıymetli. Demin sen yine anlatırken bu hayatın hızından filan söz ettin. işte bir sürü kursa götürmekten filan. Burada tam önümde kitapta birkaç satır var. Onu okumak istiyorum. Surahart'la Victoria Kindle yazmışlar. Diyorlar ki hayatın hızı arttıkça herkesin tutunmak için sağlam bir şeylere ihtiyacı olur. Azgın denizde gemiyi dengeleyecek bir ağırlık, her, her bir gün karşılaştığınız baş döndürücü tercihler dizisinde yol alabilmek için bir pusula. Neye hizmet ettiğinizi, neye yönelik tercihi yaptığınızı bilmeye ihtiyaç duyarsınız. Çocuğunuzda geçici modalar, reklamlar ve sürekli değişen mutlaka sahip olunması gerekenler ile körüklenen kendi tercihler evreninde yol bulmaya çalışır. Onun da hayatın hırgürü içinde demir atabileceği bir limana ihtiyacı vardır. İşte tam bu demin konuştuğumuz ihtiyaçlarla ilgili bir şey. Hakikaten şidesi iletişimin bence... Benim hayatımda en böyle beni rahatlattığı yer... ...aklımdan türlü türlü stratejiler, hayaller geçiyor benim de. Yani e, birey olarak sadece çocuklarımızla ilişkimizde değil... ...kendimizle ilişkimizde de. Bütün bunları düşünüyorum. Peki bu hayal gerçekleşirse içim neyi bilecek? Benim için bu hayatta ne değişecek? Yani benim aslında neye ihtiyacım var diye sormak... ...bir şeyleri topraklıyor ve bütün o... E, Hayatın içindeki hayhuy da aslında bir pusula haline gelebiliyor. Evet. E, yani otomatik pilottan çıkıp birazcık daha kendimizle bağlantıya girip dediğin gibi e, o hayhuyun içinde çünkü günün sonunda yorgun bir şekilde eve geliyorsun ve hani orada verdiğin cevaplarda ne kadar e, ihtiyaçlara yönelik oluyor veya kendi halini bildiriyorsun. Bazen de o kadar yorgunluk ve bunalmışlık oluyor ki e, söylemek ...sonradan pişman olacağın bir sürü şey söyleyebiliyorsun hem eşine hem çocuğuna. Ee, o şey otomatikten çıkıp da gerçekten dediğin gibi ya benim neye ihtiyacım var esasında. Onu fark etmek yani o burada da seçim yapabiliriz. Yani burada tekrar işte hayat böyle işte sistem bu şekilde mecburum okullar şunur bunlar. Hani onların arasında kaybolduğun zaman gene hep konuştuğumuz o kurban şeyine giriyorsun yani... Evet hayat böyle işte sistem böyle ama evet sen her zaman seçim yapabilirsin bu hayatta. Evet her zaman seçim yapabilirsin <gülüyor> aynı zamanda. E, çevremizden de bağım, yani tamamen dışında bağımsız varlıklar değiliz. Etraftan da bir sürü şey geliyor anne babaları. Seminerlerde yine konuştuğumuzda... E, böyle çok öfkeleniyorum. Çocuğuma çok kızıyorum. Kendimi tutamıyorum. Ondan sonra ben ne biçim anneyim? Ben ne biçim babayım diyen insanlarla çoğu zaman çalıştığımda tam senin söylediğin şeyi buluyoruz. Aa yorgunum. Dinlenmek istiyorum. Dinki Dinlen <gülüyor> kadar basit. Bir yani şey. o kadar basit bir şey ki fakat gerçekten kendini düşünmeme hali. Yani o öğretilen fedakarlık hali hani Kadın dediğin, erkek dediğin o toplumsal cinsiyet rolleri içindeki haller, e, yapmalıyım, etmeliyim düşünceleri bu kadar basit bir gerçekle bile bağlantı kurmayı zorlayabiliyor. Hakikaten Canan en az dört tane çalışmada anne babayla e, çok öfkeliyim çocuklarıma hakikaten çok kötü davranıyorum falan diye kendilerini suçluyorlardı. Bulduğumuz ilk şey... Yorgunum, deste dinlenmek istiyorum. İkincisi de desteğe ihtiyacım var. Tam da programın başında söylediğin şeyler. Evet, ee, evet programın sonuna doğru gelmeye başlıyoruz. Sen de evet. ne söylemek istersin? Yani bu acele acele, hızlı hızlı hızlı yaşamak, işte bu stres e, bir şekilde öfke patlamalarına yaratıyor. O yüzden onu fark etmek bile ilk bir adım olabilir diyorum. Biraz bir yavaşlayalım, bir duralım bakalım diyorum kendimize. Evet programın sonuna geliyoruz. Sen her zamanki kapanışı yapmanı rica edeyim senden. Evet. Şide siz iletişimle ilgileniyorsanız ve eğitimlerini merak ediyorsanız, etkinliklerimizi merak ediyorsanız ee, Instagram'da ve Facebook'ta şiddetsiz iletişim Türkiye sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda şiddetsiziletişim.com diye bir e, şiddetsiziletişim Türkiye Derneği'nin web sitesi var. Nofos ilgili de daha önce konuşmuştuk. Oradan da bilgi alabilirsiniz. E, mail adreslerimiz var. E, toplulukla iletişim kurmak için. Canan'ın Instagram e, sayfası empatinin gücü. Beni Instagram'da ararsanız Deniz Sıfatar diye bulabilirsiniz. Ee, etkinliklerimizi kendi sayfalarımızda da yayınlıyoruz Canan'ın mail adresi canan.irtem.net ama instagramdan da çok fazla mesaj gelmeye başladı Daha kolay oluyor anladığım kadarıyla Programın çok kısa olduğunu söyleyenler var ee, Yarım saatlik bir program yapıyoruz ee, Podcastları bulamıyorum diyenler var Onları kolaylık olsun diye podcast adreslerini arada sırada yayınlıyoruz Yaklaşık bir seneden beri bütün kayıtlarımız podcastlerde var. Hem benim profil adresimde var. Instagram'ın pro hmm. profilinde hem Canlı'nın hem de Şiddetsiz İletişim Türkiye'nin Instagram sayfalarının profilinde podcast linklerini tıklayarak önceki programlara ulaşabilirsiniz. Evet. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.